Bismillahirrahmanirrahim Mütterim cemaatimiz İnşallah konumuz Kul hakkı Bunun da iki yönü var Bir bu hakkı affetmek, Bağışlamak Bir de Bağışlamayan haklar Ne olacak mahşerde İki bölümde olacak inşallah Konumuz Önce Kuran-ı Kerim'den Kulak kanının bağışlanmasının faydaları inşallah böyle an buyuruyor. Sebilla ve in akaptu fe akibuh ilahir. harbinde Allah Teala'nın hikmetinin gereği müşrikler daha üstün geldiler. Yani savaşın sonuç belli olmadı. Zafer olmadı. Fakat müşrikler daha üstün geldiler. 70 tane sahabemizi orada çok feci şekilde öldürürler. Bunların biri de Hazreti Hamza'ydı. Peygamberimizin en iyisi amcalarından birisi Hazreti Hamza. Esedullah. Allah'ın aslanı. Öyle bir kişiydi. Biliyorsunuz vahşi denen bir köle, Habeşi köle, sırrı kölelikten kurtulmak için Hazamzayı arkadan vurdu, hanşerledi saklandı bir yere. Sonra yanına gitti. Ta boynundan aşağı doğru bütün yardı ciğerini falan çıkardı. Barsaklarını çıkardı. Hatta kulaklarını falan kestik hastamsının. Savaşın sonunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şehitleri gördü Peygamberimiz. Çoğu tanınmayacak halde öyle olmuşlar. Amcası Hamza'yı görünce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok tabi duygulandı Peygamberimiz. Peygamberimiz o anda Ağzına şöyle bir şey karşı Peygamberimiz. Allah Teala bana ileride e, zafer verdiği zaman elbette ben onlara bunun daha kat kat fazlasını yaparım. Hatta 70 kat diye. Burada 70 kat tabi. kesetten kinaye deniyor. Yani çok yapma anlamına geliyor. Hemen cevabını geldi. İşte muhteremler, peygamberliğin de özelliği burada. Bir de bu konu inşallah, kısa dışa şey inşallah. Peygamberin dışındaki diğer bütün Müslümanlar, sahibi olsun, tabi'in olsun, müştehit olsun, büyük evlullah olsun, kim olsa olsun, hata işler, hatasından da sabit kalabilir bir peygamber, bir peygamber tabi peygamberler masumdur, günah işleyemezler, ama bir hata onadan da meydana gelebilir. Ancak hiçbir peygamber hatasına öyle bırakılmaz. Derhal Cevdetüllem gelir, onu vahiy gelir, hemen konu düzenlenir. Neden bu Peygambere tabi olmak faz olduğu için. Fazla olduğu için. işte Peygamber Aleyhisselam bu Uğud Savaşı'nın sonucunda şehitleri Haz Hamza'yı böyle çok feci şekilde görünce kanlar içerisinde tabi bir beşeriyetinin verdiği merhamet ile şefat acıyarak o zalim müşriklere ben daha fazın yaparım dedi. Ve buradaki vate bir nevi yemin cümle gelmiş oldu. Hemen Hazca Barıştıran geldi. İş o zaman Vaci gelmeye getirdi. Velham'ın Bürü şati keremesinde Semilla ve inkaabtum. Eğer yıkap edeceksiniz. Burada yıkap ukubet kökünden geliyor ki yani eğer karşıkini cezalandıracaksanız Faaki bu, onu cizalandırın, yani hukubetine karşılık yapın. Ne kadar bir misli mağü kibütüm. Size yapılanın ancak misli ile belabir adam. Öyle katı yok, kat, üç katı yok baklayamlar. İşte ayet i Kerime kısasta kesin Allah'ın hükmudur kısasta. Yani bir kişi. Haksıza uğradığı zaman, hakkını alması gerektiği zaman nasıl davranacak? Bu ayet-i bu konuda kesin hükümdür. Bela buyuruyor, bir misli ma uyku bütün. yapılanın tam misliyle denge üzerine olacak. Nasıl olacak? Biri kötü bir söz söyledi. Hakaret etti, aşağıladı, bir kelime söyledi. Kişi eğer buna karşılık vermek istiyorsa verme mecbur değil. Çünkü burada in geliyor ve in. Eğer yapacaksanız yapın yok şimdi. Demek ki bir kişi haksız oradı, hasmı tarafından e sözlü hakaret oradı. Hakar buna hasmı bir tek kelime söyledi kötü olarak aşağılayarak bu da aynı misli kelimeyi onu yad edebilir o kelimenin yanında bir kelime daha ilave ederse o zaman öbürü ne acak oluyor hem der. acak oluyor Hazreti Osman hanım seri halifeliği zamanında 3. halife İslam'da biliyorsunuz Hazreti Osman hilafeti zamanında kölesine bir iş buyurmuş. Bunu böyle böyle yap diye. Tabi halifenin verdiği ağır yüklü işler dolayısıyla başı karışmış, unutmuşlar verdiği emri bakıyor köylerinin yaptığı iş hoşuna gitmiyor. Yanlış görüyor işi. Köleyi çağırıyor. kölenin kullanan tutuyor. Hazır Osman çok aşırı merhametli, çok yumuşaktı kendisi. Öyleyken, yani kölesine bir nevi gülümseyerek, tebessüm ederek kölesine, ama niye böyle yaptın dercesine, kulağın tutuyor, hafifçe kulağını çekiyor kölenin işini. Kulağını çekiyor. Neye böyle yaptın, yanlış yaptın? Tabi köle, karşıki halife de olsa, İslamda eşitlik var tabii, hakkı araması gerekiyor. Ya seyir ve efendim diyor. Sen bana böyle böyle de yap dedim, ben yaptım? Düşünüyor, tamam öyle demiş, unutmuş. Ama kulak çekildi şimdi. Ne olacak şimdi? Halısma eyvah, şimdi pişman, maadim. Kulesen tamam. sen haklısın, doğrusun ama ve hata, ben de kulak çektim. Ne olacak şimdi? Efendim affedin bakıyorum ben. Olmaz. Neyi olmaz efendim? Hakkımı helal ediyorum. Yarın mahşe gününde sıkıştığın zaman dersin ki diyor Ya Rabbi o benim hem efendim sahibimdi hem de halife devleti reisiydi. işte değildim. Hakkımı orada alamadım dersin. Bu iş tekrar ortaya çıkar. En iyisi bir Osman. En iyisi gelsen şimdi ben senin kulağını tutup çektiğin gibi sen benim kulağımı tut, çek bakalım. Tabii köle şaşırıyor şimdi. Ama efendim nasıl olur? Hem efendimsin, devlet reis halifesin. Hayır. Burada eşit bu şekilde. Yarın maaşla bu iş kalmasın, bu iş burada bilirsin, kıtada olsun bakalım. Tut bakalım kulağımdan, artık öyle mecburiyetle tutuşsun emri verince. Çek bakalım. Biraz çekiyor. Biraz daha, biraz daha erken, köle yok efendim, sen kim kaç çekmiştin? Eğer biraz daha bükersem, o zaman sen hakkı bana Bu kadardı böyle diye. Şimdi bakın muhteremler, İslam'daki adaleti, İslam'da kul hakkı, İslam'da insan hakları, İslam'da İslam hakları hakkı. Bakın bir halife bile olsa, demek ki, diğeri de, hem de kölesi de olsa, kölesi olsa demek ki, haksız kulağın şekilince, buna razı olamıyor mahşerde. Mevlamız buyuruyor size bir ceza uygulandığı zaman hasmır tarafından ama sözlü ama dar şeklinde elle yumruktan sopala vurma gibi her ne şekilde bir şey haksızlığa maruz kaldığınız zaman ona ceza vermeye kalkıştığınız zaman yani hakkı almaya kalkıştığınız zaman ancak bir misli aynen tam misli ile eşit şekilde hakkında alınız. Biri elinde bir tokat vurdu. Öbürü tokat yediğin kişi yani onu hak etmeden tabi haksızla oradı. Dilerse o da ona elinde tokat vurabilir, hakkı alabilir. Alabilir ama Önce tokaduvra'nın eli çıplaktı. Bu elinde yüzük de var ama şimdi bak. Bu yüzük eline vurdu. Tabii yüzük bir yardık kanattı çizdi. Bak onu hakikaten bak. İnce ki hassas ki bakın. Bu ince hassas denge. Hak almada. Demek ki öbürü çıplak eline vurdu. Böyle yüzük var. Hakkı geçti. Öbürü avucunla vurdu. Bu vurdu. Hak geçiyor. Öbürü efedem bir defa vurdu, bunu iki defa vuruyor. Yetilmedi de, bir tekme de vurdu. Ne olacak şimdi mahşerde? Mahşerde. Şimdi bakın bizler, biz yani tabii, genelleme olarak tabii ne yapıyoruz? Böyle bir hengamede, dövüşmede, vuruşmada ne yapıyoruz? Az vurduğe acınıyoruz. Yani daha tam dövemedim, hakkımı alamadım diye böyle şey. Yani zavallı bakıyorsun, dişine tırnağınla, tekmesinle, elle yumula, gülüşle, gülüşle, gülüş giriş asmına ayırıyorlar bunu da, ayranlara kızıyor, neden daha döv, dövemedim diyor. Bakın azı cemaatimiz, bir halife, kölesinin kulağını, hem de bara değil, tevessüm ederek, gülümseyerek hafif büküyor, Titriyor, haktan korkuyor mevlamışa. İşte Mevlam izin veriyor. Kısasta, kim ki haksıza uğramışsa hakkını eşit ölçüde alabiliyor. Peki almasa ne olacak? Onu Mevlam buyuruyor. Veleyin sabârutüm. Eğer sabâ derseniz Mevlam diyor. Hakkını almasanız. Gerek sözlü, Gerekli darp şekilde bir hakaret olmadı böyle. Kişi buna sabit etseniz olacak. Lehü ve o sabretmek. Hayrın daha hayırlı intikam almaktan kimler için? Le sabirin sabır edenler için sabır etmesi daha hayırlı. Peki nedir burada hayır? Karşı bir sopa yemeyiz havalı. Hakartı oramış. Sabi diyor, hayırlı oluyor. Nedir buradaki hayır? Şimdi böyle kere muhteremler kendi günlük hayatımızdan verelim. Bir kişi iki tane çocuğu var. Evladı ikisi de. Biri haksız birine vurdu. Öbürü kalkıyor. Bak baba, anne bana vur. Ben de vuracağım. Şimdi ne anne babası yavrum sana vurma da Abi ben bir işte şeker vereceğim, çikolata vereceğim, bir para vereceğim. Vurma bana vereceğim. Şimdi bak Mevlamızı böyle yapıyor muhtemelen. Mevlamızı böyle yapıyor. Mevlamızı şöyle buyuruyor. Ey benim kulcağızım, kulum Allah bize buyuruyor. Tamam haksız oradın, kaç bir sana sövdü, saydı, vurdu, dövdü. Hakkını alabilirsin ondan ama dünyada burada biter bu iş. Eğer sen bu hakkı vazgeç, sabedersen, ben sana daha büyük sahip vereceğim evlen buyuruyor. Ahirette vereceğim buyuruyor. Yine bir örnek kerem dünyada günlük yaşamımızdan. Mesela bir kişi hakartı uğradı, işte de böyle bir şey oldu. Mahkemeye verdi. Şöyle bir mahkeme olsa, tabi o mahkeme günümüzde, yani kısaca kısaca bir mahkeme kuralı olsa, Dedi ki hakim buna, "Bu sana kaşık oldu, iki tokat. İstektokat vur. İstersen şu kadar sana para da sonra hiçbir şeyim dese. Tazminat manevi olarak." E kişi bakar ki iki tokat vursa neyi üstüne edecek ama karşılar bir meblağ yani alacak. Yani onun yüz mü para olacak. Kişi ne yapıyor bu sefer? Tam hakime diye. Ben ummaktan vazgeçtim. Para isteyse bana bakar bir şekilde. İşte Ahiretle olacak muhterem, muhteremler. Demek ki dünyada sabır edebilirsek bu birinci mertebesi bu. Eğer dünyada sabır edebilirsek Allah Teala bundan daha razı oluyor, oluyor. Allah Teala bundan daha büyük af verecek. Peki bu ne hikmetin ne acaba muhteremler? Kur'an Allah kelamı telerinden. Kur'an Allah kelamı. Emin olun, insan Kur'an'ın böyle her kelimesinden dalınca, her kelimesi büyük bir okyanus, derya, Kur'an'ın böylece. Öyle hikmetleri Kur'an'ın Kerim'in. Bu hikmetin dinle, ay başına bakanlası? Bir kişi haksızlı orada Hakkını almak istiyor. Eğer hakkını almaya o anda yeteneği varsa, güç imkanı varsa, hakkını alacak ama o kişi hakkını alması esnasında öyle bir hal alacak kişi o anda aldığı hal o kişiye malin zarar veriyor ama Kudremler. Neden? Kişinin o anda kuvve-i gazabesi galeyen deniyor. Bedeni saracak, kabaracak. Kuvve-i gazabesi bakınız. Kuvve-i gaza öfke yani nefsin en terkli bir sıfatı. Haksa uğramış, yapmış, el imkan geçti, hakkını alacak. O anda kişi, nefis-i ammaresi ve kuvve-i gazabiyesi bütün bedene sarmış böyle. Gözünü, kulağını, duygularını, irade gücünü kuvve-i sarmış, kuvve-i gazabiye. Bu nedir? O kişinin o anda ruhsal açıdan çöküşü muhterem Yani o anda bedene, o anda irade gücüne... Nefsi ambaratta mahkeme sağladı. Kişi o durumdayken manen zayıflar, ruhan çöker ki şu anda şeytanın tam ucuna girer. O andaki işte. O anda kişi şeytan yönlendirir, şeytandan işte yönlendirir muhtereddar, yönlendirir. Şöyle vur, kur, şöyle böyle yap kişi muazzam gazabiyem muşebbedecek. Bakın, ki şu anda, ki şu anda. İslam'daki ölçüyü kaçırmasa bile... ...ki çok zor ama, çok zor... ...ki bir defa bedene kuvve gaza bir hakime sağladı mı... ...ruhsal çöküş insandan başladı mı... ...ki şu anda şetri avucuna girdi mi... ...zaten ilk önce kaçtı. İlk önce kaçtı... ...peki ne olacaktı muhteremle bakınız. İlk önce kaçtığı gibi... Ölüm de olabilir, kan da akabilir, kan da ağalar, yürüyebilir. İnsan dünyası gider, ardı gider. Bak burada gider. Demek ki bu işi Mevlam buyuruyor. Sabır etmek liyeniz bana karşı. O anda nefsi kubbe kasabeyi harekete geçirmeden onu önlemek, öfkeyi tutmak, böyle sabretmek gereğinde لَا هَذَكُوا اِلَّا بِاللّٰهِ çekmek, mütterim ana çekmek. Nedir bu? insan bir vardır. Hazreti Ali Efendimiz Fethullah 4. halife, İslam halifesi, bir gün Medine dışında bir İslam'ın tam düşmanı Yahudi'yle karşılaşıyorlar. Bu Yahudi meşhur, ünlümüş o dönemde. İslam, Kur'an düşmanı. Aşırı bir böyle. İflat derişi değil mi? Yahudi de çok güçlü kuvvetliymiş böyle. Güzel kış kullanmış kendisi de. Medyenin dışında hastalığı görüyor. Hastalığı o dönem henüz daha genç delikanın çağlarında. Hastalığı böyle tecrübesiz, böyle savaşlı bilmez. Öyle gibi zayıf görüyor Haseli hali görüyor da hastalığının kişiliğinde İslam'a saldırıyor şimdi. Peygamber'e saldırıyor. Tabaslı Ali Hazretleri'ye. Öyle bir Müslüman ki Hazreti Ali hatta şöyle buyuruyor eğer diye gayb perdesi kalksa kendimi mahşerde bulsam hiç imanım değişmez diyor. Öyle var bak İmanı yakın böyle işe. Hazretleri tabi bunu tabi kazım edemiyor. Yahudi'yi tevbeye çağırıyor. İslam'ı davet ediyor. Bak sen bu işlerden vazgeç İslam'a, peygambere saldırma. Tevbe, istihbar et. Gel Müslüman kardeş ol deyince vay sen misin bana akıl veren diyor Yahudi, kafir. Çek iyi kılıcı, anı sıra saldırıyor. Tabaslarında kılıcı varmış yanında. O da çek kılıcını. Bunlar bir kılıcına girişiyorlar böylece. Hastane bir ara bunun kılıcıdan vuruyor. Yahudin kılıcı hem bir tarafa düşüyor hem de Yahudin sırsı yere düşüyor. ya yani kayıyor, düşüyor. Hasta üzerine varıyor şimdi. Ayağında tam göbeğine basıyor. Kılıç elinde. Ama amacı insan öldürmek değil. Bir Müslüman kazanmak. Hassel'i gene aşırıdan alıyor. Bak ne olur. Gel diyor bak. Kelimeşahat'e getir. Gel Müslüman ol bak. İslam böyle böyle. Onu İslam'ı ısındırma çalışırken Yahudi başlı buna hakarete Ağır sözler söylüyor. Söz olarak hastalığı bunları aldırmıyor. Bu da bu hastane yüzüne tükürüyor. yat yerden hastane yüzüne tükürüyor. Şap tükürüyor. Yani hastaneye kısım da işte çok bitirsin öldürsün de yani. Ölümümüz almış Yahudi. Bu Yahudi hastalığın yüzüne tükürünce hastalığı hemen bırakıyor onu. Şöyle bir kenar çekiliyor. yüzü filan La ve illa billah. Bunu okuyor kendi kendine. Yağdı tabi şaşırıyor. Ali ne oldu? Ya bir şey yapmadım. Ama sen beni. Niye vazgeçtin? Vazgeçmedim. Ben seni öldüreceğim gene. Öldüreceğim ama ben seninle Allah için cihat ettim. Ben seni Allah için öldüreceğim öldürseydim, öldürseydim de. Allah için. Sen hakaret edince, yüzüme tükürünce araya nefsenin duygularım araya girildi. Öfkem Öfkem kabardı. Kuyuya gazabiyem kabardı. Nefsim bana hakimen sağladı. Eğer o anda ben seni öldürürsem katil olurum. Nefsim adını öldürmüş olurum. Allah'a şansı bu cihadımız ta ki bu nefsiye emmarem geçsin yatışsın. Normal kelimeye geleyim. Sonra tekrar görüşeceğim. Yahudi bakın muhtemelenler. Yahudi bu inceliği duyunca bir derin düşüne dalıyor Yahudi. Allah Allah bakın. Böyle bir hengamede, vuruşmada, kavgada böyle, savaşta, kılıç kılışa, yani ölüm kalım savaşında bile bu kadar incelik, bu kadar ihlas Allah işi var. Ya Ali, ben şimdi Müslümanıma karar verdim böyle Yani kılıçtan korkmadım ama şimdi gönlüm yatışımına böyle diyor e Müslüman oluyor muhteremler. İşte demek ki bakın azı cemaatimiz, intikam almaya, kalkışmaya Allah'ta bir izin veriyor. adamız haksızlık ölçüsünde misliyle ama bundan vakize sabretsek bizim için daha hayırlı. Neden? Nefis-i bizi bize hakikati diye. Arkada Melon şöyle buyuruyor. Vas bir Habi Muhammed'in sen sabır eyle. Sen sabır eyle. Tabi dolayısıyla ümmetim, siz sabır edin. Yani siz sabır yolunu tutun, onu tercih edin. Peki ama sabır ve onda kolay mı ama şimdi? O da var değil mi? Tabi her şeyde Kur'an'cı abi veriyor. E, sabır da kolay mı ama? İyice Kasım'ın tahrik etmiş kişiyi. Bu adam tahrik etmiş. Hele kişinin biraz daha gücü kuvveti var. Hele kişi şu anda yetkili makamda ise imkanı varsa tabi sabır kolay değil. Ama Allahşira buyuruyor: "Vasbir sabret." Nasıl olacak sabır? Ve ma sabrike illa billahi. Onu da Mevlan buyuruyor. Sabır ancak Allah'ın yardımı ile. İlla billahi. Buradaki ve ba ba istiane deniyor. Ancak Allah'ın yardımı ile. Yani öyle bir duruma gelen kişi ne yapacak? Allah'ın sen bana sabır ver. Allah'tan sabır dilime gerekiyor o anda. Demek kul kendi değil dil Yani nefis var nefis müteremler. Onu aşmak, onu aşmak en zor mesele. Bu nedir? Cihadı ekber bakın. Nefsi aşmak böyle, aşmak böylece. Bu işi Mevlam buyuruyor. İlla billah sabır mı kolay değildir. Oğlum Allah'tan da yardım dileyin. Allah'ım sen bana sabır ber derderten dilemelam. Vela tahzen aleyhim. <gülüyor> <gülüyor> Onların yaptığına hüzün duyma. Efendim Şam bana böyle yaptı, böyle demişti, daha önce böyle yapmıştı, böyle böyle yapmıştı. Onlara silmelam diyor. Vela tahzen. Hüzün duyma, elemlenme, kederlenme. Ama böyle yapmıştı. Ne yaptı o kişi? Eğer karşı kişi kami insan olsa bunu zaten yapmaz muhteremeler. Yani melekler, evliyalar onlara bize şu bize bakıyorlar. Yani bizler dünyada birbirimize bağırışırken hatta evde insan ev, hanımlar mesela. Kişi elinde bağırışırken tartışırken melekler bize gülüşüyorlar muhteremeler. Gülüşmelekte melekler bize. Neye benziyor bu? Meleklere göre nasıl ki küçük çocuklar oynarlar. Oyuncakları vardır da vay sen yandın, ben yandım, sıra benden, benden bir atacağım ben tutacağım, benim derken büyük insan bakar, güler onlara çocuklara. Ne olacaklar bu şekilde? Aynı şekilde melekler de bize gülüyorlar bu şekilde. Biz tatil böyle işe. Vela ta sen velham yürüyor, duyuma duyma. Efendim ama böyle yaptı. Yaptı ama o kişi anında nefsine yenildi. Nefsine o kişi anında mağlup oldu ya. Sen olma Mevlam gülüyen. Yani. Sen olma. Velâ teki fiillayki mimma yemkurun Olma yaptan dolayı sakın darda da olma. Gönlün daralmasın. Velâ teki fiillayki gönlün darlığı. Duyuk madde dik denir. Mesela dıykül mesken, evdar, dar. libas, ev dar. Libas, edar. Burada dıykül fetelek üstünde geliyor, manada böyle kullanılır. Gönül darlığı olmaz. Eğer bir insan hakkını alamasa bile, vuramasa bile, kendini sabrıla zorlasa bile, ama eğer ki işin böyle yaptı, neden böyle yaptı diye, için işini yerse, içini atarsa, bu defa gönül darlığı başlar. içinde sıkıntı başlar işine böyle. Sıkıntı başlar. Bu da ne yapar? Kişinin senin sistemini bozar muhteremler. Bu da kişinin maneviyatına zarar veriyor. İnsanda bir hal vardır maneviyata, Müslümanlarda. Mali bir hal der böyle. Taktı bir hal böyle. Huzur. Teyzi bir hal vardır. Bütün mesele bu hale koruyabilmek. Kişi bu manevi hale kurduğu sürece iman da güzel kamildir, namazı namazdır, namazı tatıdır, fizidir, onun her yaşantısı çok güzeldir. Bu hale korunduğu sürece. Bu hal korunamadı mı, koramadı mı? Bakın Mevlam buyuruyor: Velateki <Sessizlik> fiyullahiyn, sakına gönlün darlığında olma. Onu yaptığın sen hüzün duyma. Duyma. At onu, şey. at onu. Sen rahatlığına baksan bu şekilde. Feyzini kaçırma. Halini bozma. Bunu kaçırma. İnnellâhe me'anledîne tekavuf. allah Teala tekva kulları ile beraberdir. Ya muhtemelen. Allah' Kim ki burada tekvalı tercih eder. Nefsi uymazsa Allah'a beraberdir. Ve bunlar muhsindirler. Bunlar bir de karşıkini bağışlarlar. Bir de bağışlama. Şimdi muhterem cemaatimiz İslam dini. Çok kısa bir zamanda neden dünyanın büyük bölgesine hakim olabildi? İşte bu Ayet-i Kerime'nin af ile böyle, bağışlamak ile Mekke'ye mükerreme olunduğu gün düşünün o dönemde o çağda hem de Arabistan gibi çölle, çöl koronur hükümsüzü bir yerde Mekke'ye mükerreme fetholunduğu günü Mekke'de bulunan müşrikler toplandılar her birinin boynu bükük Acaba haklar ne gibi karar verilecek? E bugün bile ne abi dünya en medeni ülkeleri güya işgalitli yerlerinde asıp kesiyorlar muhtememinde. Gece baskınlar efendim çolukçuyla kadınlar anlamıyor tabi. Yani çağ olsun olsa olsun böylece hele o çağda. Toplamda müşrikleri herkesin gözü yaşlı boynlarına bükük böyle kadına evde çolukçuyla sarılıp ağlaşıyorlar. Acaba olacak? belki Fethi Mundo. Peygamber çığdı Kabe'nin kapısına. Peygamber, Peygamber, Peygamber. buyurdu. Ey ehli Mekke. Benden nasıl imamın bekliyorsun şu anda? Siz ne yapmayı bekliyorsunuz? N neye korkuyor Mekkeliler? Mekkeliler, Mekkeli Mekkeliler. Mekkeliler, Müslümanlara çok zulüm yaptılar ama. Hazreti Bilal'a, Hazreti Ammar'a, annesi babasına, bütün Müslümanlara Mekkeliler çok zulüm yaptılar. İşkence yaptılar, baskı yaptılar. Her birisi yaptılar. Her bir bir ortak payı var Mekke müşriklerinin. Şimdi bunu hatırlayın korkuyorlar. Peygamberimiz sorduğum, ey ehl-i benden nasıl muhalim bekliyorsunuz? Başta yalvarmaya peygamberimize. Hemşire buyurdu. Kullükü mütaka. Hepiniz hür özgürsünüz. Dağılın gidin, içine gidin bakalım. Bunu gören Mekke müşrik Allah biz peygamberi tanıyamamıştı derler. Böylece. Tam intikam zamanıydı. Onun sahabeleri öldürdük, işkence yaptı, peygamberimizle baskı yaptı, peygamberin sırtına bastılar, üzerine her işkence yaptılar. Bütün bunlar sizin affedildi. Hem de en güçlü bir döneminde, vah bu denirler, zorla, kılıçla hatta, bakın imana gelmekeliler o anda topluyor Müslüman oldu toplu oldu. Bir yöne daha cemaatimiz. Sahabeden Hazreti Amr bin Asatleri vardır. Hazreti Amur. Bu cahiliye zamanında Mısır'a, ticarete gitmiş. Mısır'ı çok beğenmiş. Ah demin ben burada yerleşsem kalsam Mısır'da. Merak etmişler Mısır'a. Tabi o zaman Mekke'deki hayatı göre Mısır'da hayat çok üstün konforlu bir hayat o dönemde derken Haz Sömer'in zamanında Haz Samur'da ordu komutanı oldu Filistin'i fethetti Filistin'i fethetti ama onun gönlünde Mısır'ı fethi Sevda Asya'nın gönlünde Haz Sömer'e halifeye mektup yazdı ya emir el müminin eğer bana izin verirsen ben Mısır'ı fethetmek istiyorum Hasan güldü bana. Buna cevap yazdı. Ya Amr sen deli misin? Emin'de yanın dört bin asker var bak. Dört bin asker var. Halbuki Mısır o dönemde Romalıların işgali altında. İki yüz bin Roma askeri var orada. Hasan buradaki ki bu iş olmaz. Ya Amr. Hasan Ömer tekrar yazdı. Çok rica ettim mektubunda. Ya Emre'nin Emin'in ne olur bana yalnız sana izin ver. Benim gönlümde Mısır sedası yatıyor. Hastama, peki sen birisin. Peki, ise dağılma derinlere. Bir, bir bakalım. Hastamın 4000 bin kişiyle önce bir kasabayı kuşattı. Derken orasını işgal etti. Fethetti orasını. Oraya girdiler. Bir de tam akşam üzeri. Hastamın baktı ki ordu azık, yiyecek kalmamış asker aç. Yiyecek lazım bunlar. Dedi ki toplada beşer kişiyi. Gelin bakalım. İkişer kişi evlere gidin. Ama kapıyı hafif vurun. Kız kapıya. Korkmasınlar. Kapıyı hafif hafif vurun. Ev sahibi çıktığı zaman da durun Kadın çıkabilir. durun Ev sahibi çıktığı zaman ona önce selam verin. Sonra deyin ki onlara Efendim askerin azı bitti, yiyeceği kalmadı. Eğer sizin evinizde çoğu çoğunluğunuzdan daha fazla yiyeceğiniz varsa burada buna neyse geçer diğer hükümeti neyse bunu verip almak istiyoruz deyin. Peki dağıldılar böyle sahibede asker dağıldılar evlere. Şimdi tabi bir de Mısır yanından bakalım kasaba fetholunmuş. Yani işgalde anlamına gelebiliyor tabi edilmiş. Aslan kurtarılmış oluyor da. Şimdi... ...tabii herkes korku içerisinde. Çünkü daha önceden Roma yaşamışlar. Roma'lı asmış, kesmiş, elleri girmişti, ...her türlü yapmışlar Roma'lılar. Şimdi halk... ...evine çekilmiş... ...ışığını söndürmüş... ...kapısını kapanmış... ...oturmuşlar çoğu çelke ortaya... ...bekliyorlar. Acaba yeni gelen bu kuvvete bizi ne yapar acaba? Esirme eder... Öldürür mü asar mı keserim mi acaba? Peki korku içerisinde bir kişi olur. Işıklar söndürülmüş. Bakıyorlar şimdi bir evin kapısı da hafifçe vuruluyor ama hızı değil, ürkmesinden, korkmasından diye. E bomba patladı, bir kapı kırılmıyor kapı. Hafif işlere tık tık kapı vuruluyor. Acaba bu komşu mu acaba? Eğer asker olsa bunun tekmeler kırar kırar kapıyı, olmaz kapı şekilde böylece. Şimdi şöyle bir çıkıp bakıyor sahibi, aha askerler iki asker Efendim titriyor, ne var? Korkma, korkma diyorlar. Orada üstüne giriyorlar, bir selam veriyorlar. Orada üstüne giriyorlar, bir selam veriyorlar. Diyorlar ki, bizim diyorlar, askerin diyorlar, azı kalmadı, iyice kalmadı. Asker bu aç. Eğer sizin evinizde, çoğu çoğun daha fazla, iyiceniz ne varsa, onun ne değeri demirip alacağız. Var mı böyle bir şey? Belki böyle bir şey. Bir nefes alıyor, al rahat, ama... Evdekiler işten tabi korku da. Bakın ne olacak acaba? Evet var getireyim. İşe giriyor, bakıyorlar gülüyor babaların yüzü. Tabi hanımım ne oldu ne oldu? Yaran bunu evliye gibi insanlar bunlar. insanlar bu şekilde böyle durum bu şekilde böylece. Şey. Hanım böyle şekilde hemen kalkıyorlar. biraz pirinç biraz fasulye işte bu dayıp bir şey verelim bakalım ve para istemez almayız almayız. Kumandan ekistediğimiz var. Burada burada ne değeri, bunu verip alacağız. Buna da fazlaysa ama. Tabi muhteremler gece böyle oluyor şimdi. Şimdi sabah kalkıyor halk, sokağa çıkıyor, serbest çalışıyor böylece. Biri görüyorlar ne oldu, durum böyle böyle. Ne insanları bunlar böylece? Bakıyorlar, bunu görünce, e bunların dini ne acaba? Neden bunlar böyle yapıyorlar? E bunların dinin geriyi böyleymiş. Ne güzel bu? Araşıyorlar, hemen topluca karar veriyorlar Müslüman olmaya. Müslüman oluyorlar. Yani gençler de oraya katılıyorlar bakınız. bir kişi, kişi oldu muhteremden. Işte. 7000 kişi oldu. Diğer bir kazaba kurtarılıyor. Aynı şey orada uygulanıyor. Orada ihtilak ediyorlar bunlara haberi. Hem o Müslüman oluyor, hem orada gençlikte ihtilak ediyorlar. Cihada giriyorlar. Mısır böyle baştan başa feth oldu ve kendinden İslamlaştı muhteremler. İslamlaştı. Şimdi bu Af etme yönünden kul hakkını bir de şimdi af hakkı olacak. Şimdi buna kendimize bakalım muhteremler. Bu konuda işler hepimiz böyle. kendimizin mizana vuralım. Bakalım ne oluyor durumumuz mahşerde. Kardeşlerim ve Selam bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu. Etedrune menil mühlisü Peygamber sordu sahabelerine. Eshabı biliyor musunuz? Kimdir müflis? Kimdir müflis? Kalu. Elbilsi fina menna ve Der ki Ya Resulallah bize gönderen müflis dediler. Parası yok, malı yok. Batırmış. Yani iflas etmiş. İman deriz. Fekale. Peygamber hayır o değil dedi. Peki nedir müflis ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu. İnnel müflise, bak. Gerçek müflis şudur. Bin ümmeti, ümmetimden. meniyet yeti kıyameti, bir salatin. Kıyamet günü mahşere geldiği zaman, namazını kılmış olarak mahşere geldi. Dünya namazını kılmış, beşer kılmış. Ve sıyamin orucunu tutmuş dünyada ve zekatın zekatını vermiş. Yani farzları yerine getirmiş, haramdan sakınmış, günahtan sakınmış, amen defterinin sahilini almış, maaşlara geldi. Tabii kul seviniyor şimdi. Bakıyor amen defteri elhamdülillah, ibadetleri tamam, günah yok. Seviniyor. Ve yeti ama mizan başına getirilir şimdi, hesaba çekilecek şimdi ve haza şimdi o kişinin hesaba çekilme sorgulama sahnesi gelince izan deniyor bir terazi. Nasıl terazi? Sorguda görülecek şey olan muhtemelenler. Kim şey bilemez tabii. Bir melek oradan bağıracak. Ey ehli mahşer! Şi olduk filanın ya da filan kızı filanın hesabı görülüyor. Ondan kimin hak kalacağı varsa geliştir, hakkını alsın. Deniyor. Tabii Tabi mahşerden oradan bak ve eti ve kasetem haza. Oradan biri geliyor şimdi. Ya Rabbi bu bana şey sövdü, saydı, küfredi, şunu şunu yaptı. Hakkı etti bu şekilde bence. Ve kazetem haza. Biri geliyor. İşte bana iftar etti bu ya Rabbi. Ve ekilem mali haza Efendim biri geliyor benim malımı aldı, paramı aldı, ödünç aldı, zor aldı, neyse aldı. Vermediğim. Ve sefeke deme haza filan geliyor, kanı döktü. Vurdu, kırdı, yaraladı, silahla vurdu. Ve darabı eline vurdu geliyor. Tabi bu nedir muhteremden? Yani hep bunu düşünelim. Şimdi bu konu bize lazım etmiyor muhteremden. Bu hayat ömür boyu olan bir konu bu da ömür boyu olan bir konu ta son nefesimize kadar hayatımızın her çağında her türlü göre yüklendiğimiz zamanda da haksız bir kişiye bir tokat vurdu isek haksız bir kişiye bağırıp çağırdı isek bizde malı hakkı varsa işte arsaya girdik, evine girdik hukukuna girdik, malını aldık, veremedik şu olduysa ne olacaklar? Onların her biri mizan başına gelecekler. Belki yüzlerce, belki binlerce binlerce, binlerce gelecek kişi gelecekler. Hak istiyorlar. Peki ne olacak şimdi orada? Fe yutu haza bin hasenatihi bu defa allah Teala'nın koyduğu bir manevi ölçü içerisinde yaptığı haksızlık değerinde karşılığında bunun sevabı alınacak, onlara verilecek. Ta mahşere tabi para yok, dolar yok, altın yok, mücevher. Orada tek geçerli şey sevap, günah. Orada geçerli böyle. Demek ki bunun sevabı alınacak. Hakların haklılığı ölçüsünde Allah koyduğu bir adab içerisinde bunu onlara verilecek. Al sana şu kadar, sana bu kadar, sana, sana, sana, sana verilecek. Fe'im fin hasenatuhu kable en yukdamu aleyhi. Eğer kul haklarını tamamen daha ödeyemeden sevabı bitti. Yetişmedi. Sevabı bitti. Bu defa ne olacak? Ühüze min hatayâhü fetvet aleyhi. Bu defa alacakların günahı Alıp bunu günah eklenecek. Muhtemelen. turya finnari, sabrım ki Allah'ın cenebe atacağım Muhtemelen bakınız, atılacak. Şimdi burada bir durumumuz gerekiyor adı cemaatimiz. Şimdi bir halk arasında bir de bir yanlış burada bir değerlendirme halk arasında var. Şimdi demek ki genel kural şu Muhtemelen Allah'ın kuralı böyle. Demek ki bizler hayatımız boyunca. Kimlere haslı yapmış isek, hepsi mahşerde gelecekler. Kimler bunlar? İnsanın eşi de bakmıyor. İnsanın eşi de. Hanım olsun, kocası bakmıyor. Eşi de gelecek. İnsanın evlatları da gelecek. İnsanın evladı da gelecek. İnsanın kardeşi de gelecek. Ana baba da da gelecek. O gün anne, anne bir derham, bir derham o gün, vazgeçmeyecek o gün Annesi gelecek. Ya Rabbi, bana işte oğlum şöyle karşılık verdi. Bana şöyle yaptı, hakkım istiyorum. Al sevabımdan. Babası, gelecek muhteşemler. alacak, tam hakkını alacak, bağışlamayacak. Oğlu gelecek, kızı gelecek, torunu gelecek, hanımı gelecek, kolesi gelecek. ''Amca dayı gelecek, komşu gelecek, arkadaşı gelecek, ömür boyu yapılan ne kadar haksızlık varsa alacaklarının hepsi orada gelecekler, hakkını tamamı tamı alacaklar.'' Peygamber buyuruyor, ''Eğer sahibi yetmedi şimdi ama, bu defa sahibi etmeyince alacakların günah alınacak.'' sevap karşılığından aynı değerde ondan günahı buna yüklenecek bakarız. Yüklenecek. Yüklenecek. Bu kişi tam cehennete gireceğim diye sevinirken Allah korusun Allah korusun cehenneme atılacak muhteremler. Şimdi halk arasında bir yanlış değerlendirme var halk arasında muhteremler. Ne diyor bazıları? Efendim de filan kişi boşuna namaz kılıyor diyorlar. Boşuna hacıya gidiyor. Boşuna oruç tutuyor. Neden? İşte onda ben çok kul hakkım var, alacağım var, hakkımı, verim, hakkımı vermiyor diye. Şu an haklı hakkı üzerine var, boşuna namaz kılıyor diye. Bu söz tamamen yanlış muhtemelen, yanlış bakınız. Yanlış. Bir insan üzerinde ne kadar kul hakkı olursa olsun, namaz başka. Namaz namaz muhtemelen de, namazdır. Hatta bakınız, yürürsek evli ola şöyle buyuruyorlar, eğer bir kişinin üzerine diyorlar, fazla kul hakkı varsa, onla helal da mümkün değilse, bu kişi ne yapsın diyorlar muhtemelen. Bu kişi ne yapsın? Çok çok sahabat işlesin bak. Çok çok sahabat işlesin. Lafer namaz kılsın, lafer oruçlusun, kuran okusun, Allah'ın hayır versin, salak versin. Çok sahabat işlesin ki, yani sevabı çok çok olsun ki yarın mahşerde kulakı sonra kalanı ona yesin. Ona yesin muhtemelen. Şimdi mesela dünyada örnek olarak muhteremdeler. Borcumuz çok. Telefon borcu var, su var, elektrik var, kasaba var, markete var, fırına var var var borcumuz muhteremdeler. Ne yapacağız? Çok çalışsak, çok kazansak hem bunu öderiz bir de kalanı kalır muhteremdeler. Kalır bu şekilde böylece. Bu için azı cemaatimiz tek çaresi, tek bunu çıkar yolu, sevaplarımızı çoğaltmak. Efendim işte işimiz var ama ya, işimiz var bir şey, hep namaz yıkaralım. E sevap demek yalnız namaz deme değil ki. Tamam farz şart bu. Bunun için sevap yapıyor bunun dışında. Yolda birine selam verdik. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Bak yazmış mı? Yolda giderken bir taş gördük. Aldık kenara koyduk bak. Sevap yazıldı muhteremden. Hatta bir kişi yolda giderken bir çöp, bir taş gördü ki arabayla çarpabilir, Müslüman'a zarar verebilir. Eğer kişi onu ayağıyla vurup taşı geri atarsa bir sevap alıyor. Elini alsa onu sevap alıyor. Bakın. Der. On sevap elini alırsa bu şekilde. Tevazu ettiği için bu şekilde. Bence. Yani sevap çok muhteremden. Bir insan hasta ziyareteye gidiyor bakır. Sevap. İnsan bir cinaseye gidiyor Allah için. Sevap bu şekilde. Allah Tanrı zikreder ki konusu. Allah zikreder. Bak sevap muhterem böyle. Hep sevap böylece. Yani hayatımızı inşallah sevap açısından eğer değerlendirirsek inşallah sevabımız çok olursa olursa demek ki haklılar hakkı alttan sırada kalansa müşteriyse gerekli kazanıyor muhteremler. Şimdi bir kısa konuşacağım muhteremler. Kul hakkı... ...af olmaz mı? Tövbe ile. Bu konu gelmiş şimdi. Mesela insan, Erhamdülillah... ...kadir girisini. İhiyat ediyor insan... ...kadir girisini. İnsan hacıya gidiyor. Arafa'da vakfaya duruyor. Vize vakfaya duruyor. Peki, kul hakkı... ...af olmuyor mu? Tevbe etmek ile. Kul tevbe ediyor. Seyce kapanıyor. Göz döküyor. Affet beni ya Rabbim. Ne oluyor? Allah affediyor. Allah kenak affediyor müdderemler. Ama kul hakkına gelince af olmuyor. Bir gün Peygamberimize sahabeden biri geliyor. Meden dışında oturan biri geliyor. Peygamber hadis uzun da biraz özetleyeyim inşallah. Peygamber şöyle buyurdu: "Ya Rüşdü Allah, ben de fi sibilillah Cihada girsem Allah yolunda bir Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak için ben de cihada girsem ve bu cihatta öldürürsem şehit olsam Allah Teala benim günahlarımı affeder mi?" diye sordu. Peygamber şöyle buyurdu: "Bu ibaret ki burası inşallah <Sessizlik> Bak, vente sabirun vente sabirun eğerse Allah yoluna çıktın cihadan çıktın düşmana savaşarsın İsa hakim için o anda şehit olduğun anda vente sabirun o anda sabırla yarın duruyorsun sabırla muhtesibün Allah'tan karşısını bekliyorsun İhlas ile sin Allah için yani başka amacın yok hiç amacı yok başka. Siz Allah için, Allah'tan karşılığı bekleyerek ve sabır ederek sabır ederek safını duruyorsun. Mukbilin düşmana karşısın. Gayrem müd birin. hep kaçmıyorsun bakınız. Demek ki bir kişi evet savaşa girdi. Ama neden girdin buraya? Pişman şimdi. Kaybettin. Ölse işe mu mi? Yani gittiği savaş Allah yolda olsa bile ama bakar Yani Allah'ın din hakkımız olsa bile, savaşa girdi, ama toplar patlıyor, üstümün bombalar yağıyor, yanındakileri ölüyor, barışıyorlar. Hey, vah korktum korktum, hemen buraya geldim. Pişman oldu. Onun ölse şehit olamıyor, sabulucak. Başka amacı olmayacak. Efendim zorla gönderilmiş değil, kendi gönüllü Allah için gitmiş ve Allah'tan karşını bekliyor. O anda bakınız eğer kaçarken arkadan vurulsa genişleri olamıyor. Olamıyor. Peygamber buna e buyurdu Allah affediyor affediyor. Bu kişi Peygamber e diyor ki evet Allah seni o zaman gün affeder. Bu kişi döndü biraz gitti. Peygamber biraz sonra çağırdı onu. Sümekal. Den bakayım bakalım. Ne dedin bana az evvel? Ya Resulallah. Allah için cihada gitsem Size Allah icad edik şey de olsam günahları af olur mu? Diyeceklerim şöyle bir af olur. İlla dene. İlla dene. Fene cibile kalili darika. Peygamber buyurdu. Önce Peygamber bu borcu sayma Peygamberden. Peygamber sonra buyurdu. Dön gel bakalım. Şöyle buyurdu. Allah sizin günah bağışlar. İlla dene. Ancak kul hakkı yani Allah yoluna şehit olsan da belirdi ölse kişi muhteremler. Allah'ın dini hakim kurmak için savaşta kişi ölse, şehit olsa demek ki kul hakkı affolmuyor. Peygamber buyurdu. Çin Cebrahsı'ndan bana geldi. Böyle buyurdu buyur muhteremler. Bir inşallah, bir kısa konu inşallah muhteremler. Bir gencin biri Yeni evlenmiş. Hem de çok eşini seviyor, eşini seviyor. Çok da mutluymuşlar. Hanımı da hamile kalmış. O anda bakıyor, o dönemde minarelerden bir ses geliyor. Ey Müslümanlar! Yani ya yüven nas! Ey insanları Müslümanlar! İşte düşman filan İslam ülkesine saldırmış kadınları asır kesiyor çocukları öldürüyor camileri yakıp yıkıyor Allah için cihada koşun Allah'ın cihada koşun Minardan haber veriliyor bu dağında otomuş hanımla yemek yiyormuşlar Yedi lokma boğazına tıkanıyor şu anda benim Müslüman kardeşlerim Asılıyor, kesiliyor, dövülüyor, seviliyor. Hanımların ırzını almışlarına geçiliyor. Çocukları öldürür, camiler yakılıyor, yıkılıyor. Ben evde mi oturacağım? Dünüyor hanımına. Ne oldu? Hakkı bana diyor. Ben duramayacağım evde diyor. Ben bu cihazına katılacağım. Katılacağım. Hakkı bana diyor. Hanım pek olur diyor. Hakim yönet diyor. diyor. Helalaşıyorlar. Gidiyor muhteremler. Tabi haber geliyor ama şehit habere geliyor. Orada şehit olmuş. Kadın tek başına hamile kadın derken kadın çocuğun doğuruyor. Çocuk doğuyor. Evde yalnız ikisi anne oğul. Erkekmiş de doğan çocuktan Çocuk hep evde. Bir annesini biliyor. Anne, evladı birine sarılmışlar. Çocuk biraz büyüyünce sokağa çıkmaya başlıyor çocuk. Çocuk sokağa çıkıp bakıyor. Allah Allah. Bir de baba diye bir şey var. Onu çok sokakta öğreniyor şimdi. Baba diye bir şey varmış. akşam akşamıza erkek falan geliyor. Evinde elinde bir zemin tabi zeminle falan gitmiş. Koşuyorlar baba falan diye. Derken şu arkadaş evine gidiyor bakıyor. Baba da evde bir şey var. Dışişleri görüyor. Annesi var. Demek ki aile bir de baba da var. Şu buna duygulanıyor. Eve geliyor. Anne. Herkesin babası var. Niye benim babam yok? Annesi soruyor. Annesi tabi gözü açıp buna zorla. Yavrum, senin de baban var. Uzay bir yere gitti baban yavrum. gelecek inşallah. Merak etme. Peki anneciğim diyor. Genel şirin tabi sokağa çıkıyor gidiyor ama şimdi çok da bir özenliyor diye babaya karşı. Niye bunun babası yok? Herkesin babası var. Bakıyor anne baba çocuklar gezmeye gidiyorlar. Ancak aile öyle tamamlanıyor. O zaman aileçlerin bir noksanlık olduğunu fark ediyor. Yine eve geliyor. Anne be, niye benim babam gelmiyor? Neden benim babam yok? Herkesin babası var. Annesi tıkanıyor, cevap veremiyor buna. Şimdi annesinin böyle tıkandığını görünce çocuk artık sormuyor şimdi. Annesine sormuyor. Çok akıllıymış. Erken çocuk okul çağına geliyor. tabii medes deniyor. Okula gidiyor şimdi böyle. Okulda çocuk bir şiir eline geçiyor, bununla ilgili. Çocuk bunu okuyor, bakıyor, sanki çocuğun hayatını anlatıyor bu şiirde. Çocuk alıyor bu şiiri, eve geliyor, ama ağlamış, ağlamış, ağlamış böyle, gözleri şişmiş, başı çatlıyor, ağrıyor. Eve geliyor, annesi üzülmesini gözlerini saklıyor annesinden. Anneye bakıyor, yavrum, ne oldu sana yavrum? Birim seni dövdü bir şey mi oldu yavrum? Ya canağım başım ağrıyor. Bir yatayım biraz diye. Peki yavrum diyor. Alıyor odasına. güzel örtü yatıyor çocuk. Şimdi çocuk yattığı yerden alıyor okuyor şiiri. Şiir okuyor size oturun inşallah. Ben çok duygulanmış şiirden. Anne anne babam yok mu? Nerede kaldı gelmedi. Böyle devam ediyor. Sonra şöyle diyor. Devam ediyor. Çok bayramlar. ...gelip geçti, bir elbise görmedi. Çok geceleri aç yaptım, hiç kimsere dilmedi. Anneanne babam yok mu? Nerede kaldı gelmedi. Ben büyüdüm, beni görüp muradına ermedi. Uzun daha şiir. Çünkü bunu hem yavaş okuyor, iç içini ağlıyor böyle. İç içini ağlıyor çünkü böyle. Herken tutamıyor, başlıyor, seçti anam başlıyor. Annesi koşup bakıyor oğlu ağlıyor ama yüzü kıpkırmızı olmuş. Terlemiş çocuk. Yanıyor çocuk. Yavrum ne oldu? Ne oldu yavrum? Bakıyor kadının kağıdı görüyor. Onu okuyor. Tabii kadın da ağlıyor bu sefer. Kadın kendi bırakış Çocuk da şimdi. Yavrum ona su veriyor. Üzerine hafif şey geliyor böylece. Yani sıkıntı git falan derlerken. Çocuk bu şekilde yatarken hafif yüke dalıyor çocuk şimdi böyle. Hafif yüke dalıyor daldığı anda hemen babası bana geliyor. Tam uyku değilmiş hem. Uyku, uyku halinde hem babası geliyor, yavrum ben senin babanım diyor. Ama yeşiller girmiş, nurlara bürümüş, çok güzel koku salıyormuş. Yavrum ben senin babanım. Yavrum ben ölmedim. Ben şehit oldum. Her zaman ben buraya geliyorum. Ben seni görüyorum. Siz beni göremiyorsunuz. Ama yavrum ağlama. Ona ben dayanayım yavrum. Ne oldu? Ağlama yavrum. Üzüyorsun. Ben üzüyorsun. ve ölmedim yavrum. Ben cehenneti yaşayayım yavrum. Baba, sen benim babam mısın? Evet yavrum, ben senin babanım yavrum. İşte bana kavuşarsın sizlerden. Baba, nasıl o alem? Nasıl o alem? Daha güzel dünyadan. Ah yavrum, ne arahâta alem yavrum. O kadar güzel. Yalnız yavrum diyor, benim bir sıkıntım var bak. Benim bir sıkıntım var diyor. Yeni evliyken diyor, ne diyor, bir komşudan bir ölçek bunu aldık, ödünç aldık, aç kalmıştık, aldık. Ben diyor, o onu yerine veremeden, ödeyemeden şehit olun gitti. Şimdi burada bana onu sorular diyor. Ne de onu ödemeden geldin diye bana soruyorlar. diyor. Her şeyim tamam, onu bana soruyorlar. Yavrum, annem biliyor diyor kimler aldığımı, annem biliyor diye, anneme söyle diye, İnşallah onu ödersiniz diyor, ben tam kurtulacağım diyor. Hemen uyanıyor anda. Annesi de başlangıçlarına geliyor. Ne Anne, anne. Ben babamı gördüm anne diyor. Ne oldu yavrum diyor. Babam ölmemiş anne diyor. Babam şey diyor babam diyor. Ne güzel babamı gördüm ben diyor. Yani babam bize bir tavsiye edilir babamı anne diyor. Babam diye bir komşudan bir ölçe un almış diyor. Onu ödeyememiş diyor. Onu sen diyor. Onu ödeyelim anne? Ödeyelim ama yavrum şu anda unumuz elmeyecek fazla diyor. İnşallah diyor, pazara diyor. hafta pazar kurmuşlar kasabada. İki tavuk var diyor. Ona satarız öderiz inşallah be diyor. Anne be diyor. beklemenin pazarı pazara be evi anne diyor. Babam rahatlasın diyor. Rahatsın babam diyor. El günü belki trüfeyeyim bana diyor. Pek yavrum diyor. Bir de kaç kalma. razıyım ben diyor. Annesi onu koyuyor. Tam ölçü doluyor. Git yavrum da işte Arkadaşın babası diyor. Çünkü alıyor onu şimdi. Sen sen gidiyor. Amca amca ne var? Ben geldim, Seni görüşeceğim biraz. Ne var yavrum? İşte babamda baban sana un almış böyle bu şekil burun durumda. Bunu babam ödeyememiş. Onu getiririm sana. Peki ne bilin yavrum? O i̇şte anlatınca şimdi soruyor o kişi. Yavrum peki siz han bu yiyeceği başı Yok. Bunu getirir sana. Yarım aldım kabul ettim diyor. Baban hakkı helal olsun inşallah böyle diyor. Ben seydi olsun yi muhterler. Şimdi bakın aziz cemaatimiz İnsan şehit de olsa bakınız, şehit olsa Allah yolunda, İslam için, din için, Kur'an için o yolda insan şehit olsa ki o kişinin oruç borcu da af oluyor, namaz borcu afoluyor baktı emmerler. O kişinin her günü af oluyor, yani kul hakkı afol muhtemelen. İllal Fatiha.